Bak. Auuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yunus Suresi'nin özelliklerinden birisi de bu surede insanın mümin ve kafir olması halinde hadiseler karşısında nasıl bir tavır ve bir tutum sergilediğine dair çok güzel örnekler, çok ifade edilse birebir gerçekle örtüşen, insan tabiatıyla, insan fıtratıyla örtüşen örnekler, misaller vermiş olmasıdır. Malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'in verdiği misallerin bir maksadı vardır. O maksat ise özellikle Cenab-ı Allah'ın rububiyetinin, uluhiyetinin insan tarafından kabul edilmesinin zorunlu, kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktır. Bu kabul edildikten sonra da bunun gereğinin yerine getirilmesi istenecektir. Şimdi bu manzaralardan, bu hallerden bu konudaki örneklerden bir örnekle karşı karşıyayız 21. ayet kelimede. Estaide billah ve izaa azaknan min fi ayatina. Bizler insanlara kendilerine isabet eden bir darlık ve bir sıkıntıdan sonra, bir rahmet tattıracak olursak, bakarsın ki onlar bizim ayetlerimiz hakkında yalanlamaya yönelmişlerdir. Veya onların ayetlerimizi yalanlamaya yöneldiklerini görürsün. Kulullah asra makra. Deki Allah'ın yalanlamanıza karşılık vereceği ceza her şeyden hızlıdır, çabuktur. İnne rusulana yektubuna ma Çünkü bizim rasullerimiz şerefli yazıcı meleklerimiz sizin hilelerinizi, tuzaklarınızı, yalanlamalarınızı ne yaparlar? Yazmaktadırlar. Demek ki insanın sıkıntıdan sonra rahmetin tadına varması ile sıkıntıdan önce rahmet içerisinde olması hali farklıdır. Veya sonunda birbirine yaklaşıyor. Kimden bahsediliyor? Özellikle nankör insanlardan. İnsan sıkıntıyı görmeden çoğunlukla öyle bir tabiatı var. İçinde bulunduğu nimetin, rahmetin farkına varamıyor. Bu insanın bir tabiatıdır. Değil iki kulağımızın işitmesinin, bir kulağımızın dahi işitmesinin ne kadar büyük bir nimet olduğunu Faraza geçici olarak kulağımızın birisinin eskisi gibi işitememesi halinde çok iyi anlarız. A-ah! bir işitmek veya bir kulağın işitmesi dahi ne kadar büyük bir nimetmiş deriz. Gözümüz geçici bir şekilde gözlerimizin biri kapansa tek bir göz ile idare edemeyeceğimizi bazen e, yanlış gördüğümüzü yanlış hedeflediğimizi tek gözle fark ederiz. Demek ki Cenab-ı Allah'ın bize iki göz vermesinin hikmeti çok büyük düştürüz. Anlarız. Şimdi iş odur ki asıl olan veya asıl yapılması gereken şu Nimet elimizdeyken onun değerinin farkına varmak. Ayet-i Kerime'nin vermek istediği veya ayet-i Kerime'den çıkarılması gereken mesajlardan, sonuçlardan bir tanesi budur. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor İbrahim suresinde Allah-u Alem وَاِنْ ni'met Allah ile لَا تُحْصُوهَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışacak olursanız sınıflandırarak türlerini dahi tamamıyla sayamazsınız. İnnel insane le zalumun kaffar. Şüphesiz ki insan çok zalim ve çok dankördür. Nimete karşı şükredecek yerde şükürle karşılık vermez, mankopluk eder. Ayet-i tablolaştırdığı konu veya insanın durumu inanan insanın değil yani ben şunun için bahsediyorum. İnanan insanın durumu buyken inanmayan insanın içinde bulunduğu nimetlerin farkına varmaması çok daha tabiidir. Yani, niçin? Çünkü küfür denilen o illet bütün hakikatleri perdelemek için, bütün hakikatleri gerçek şekliyle, gerçek mahiyetiyle görmek için engel olmaya yeter. Görmenin önünde engel olmaya yeterlidir ve engelliyor. Zaten küfrün sözlük manası örtmek ve kapatmak demek. Dolayısıyla kafirlerin kulaklarının perde, sağır olması, gözlerinin perdelenmesi, Kalplerinin örtülü olması küfürlerinin tabii bir neticesidir. Ama fıtrat küfre rağmen değiştirilemez ve üstü sonuna kadar kapatılamaz. Cenab-ı Allah insana bazen öyle sarsıcı olaylar yaşatır ki üstünü ne kadar örtmüş olsa bile insan Fıtrat gerçek yüzünü, gerçek mahiyetini ortaya koyar. İleride bunun daha bir ayet sonra daha çarpıcı yani müşahhas örneği şey edecek, gelecek. Şimdi bir gerçek genel olarak anlatılıyor. Biz diyor kendilerine bir sıkıntının isabet etmesinden sonra insanlara bir rahmet tattıracak olursak bu sefer bizim ayetlerimize karşı bir takım yalanlamaları veya hileleri ve tuzakları olur. Diyor. Ayetlerle alay ederler. Sen de de ki onlara Allah'ın mekri, çünkü onlar için kullanılan mekirdir. İnkar, istihza dediğimiz mekir kullanılıyor. De ki Allah'ın mekri daha hızlıdır. Bu şekilde ki Arapçada buna müşakeler adı verilir. Başkasının yaptığı işin siz eğer karşılığını veriyorsanız onun yaptığı işe verilen adın aynısıyla karşılık verdiğinizi daha doğrusu onun hak ettiği cezayı veya karşılığı verdiğinizi anlatmak için aynı tabiri kullanırsınız. Aynı ifadeyi kullanırsınız. Burada da böyledir. Onlar ayetlerimiz hakkında bir mekirde bulunurlar. De ki Allah'ın mekri daha hızlıdır. Yani siz eğer yalanlıyorsanız onun sizin yalanlamanıza karşılık vereceği adaletli cezası çok hızlı bir şekilde gelip sizi bulacaktır. Hiç merak etmeyin. Niçin? Çünkü bizim rasullerimiz sizin yaptıklarınız yalanlamaları ne yapmaktadır? Yazmaktadır. Elçilerimiz yani sizinle birlikte bulunan bizim görevlendirdiğimiz melekler, hafaza melekleri ki veya daha doğrusu kitab-ı mükkadimi hafaza demeyin, kitab-ı kiramet sizin neler yaptıklarınızı sonuna kadar tespit ediyorlar. Devamı ayeti kereime de az önce bahsettiğimiz bu genel gerçeğin bir örneği veriliyor. Diyor ki. Koğuşturulmuş dağların en önemli ve en büyüklerinden en önemlilerinden en büyüklerinden biridir. Bu dağların kara parçaları kıtalar ve o büyük büyüklerinden denizler Bu dağların en büyüklerinden bize onlar üzerinde seyahat etmek nimetini veren ve bunun için gerekli vasıtaları ve imkanları ve bunlardan önce bunun gerçekleşmesi için yasaları tabiata koymuş olduğu bu kanunları yaratmasının ne kadar büyük bir nimet olduğuna dikkat çekiliyor. Eğer gemiler suda batmıyorsa bu Allahü Teala'nın su ile ilgili suyun tabiatı ve eşyanın tabiatı ile alakalı halk etmiş olduğu bir kanunun neticesidir. <gülüyor> bu kanun olmasa veya bir böyle olsa bir böyle olsa bizim bu deniz nimetinden denizde seyahat nimetinden istifade etmemize imkan yoktur. Aynı şekilde hava seyahati için de böyledir. Ama o zaman için Kur'an'ın nazil olduğu dönemde bilinen kara ve deniz seyahatiydi. Sizleri karada ve denizde gezdiren odur. Şimdi rahmetten sonra, sıkıntıdan sonra rahmet denildiği ayet-i kerime. İşte bunun örneği geliyor burada. Böyle ki diyor hatta izâ tum fil fulk. Ey muhataplar siz gemide seyahat ediyorken ve o gemiler onları hoş, güzel, uygun, geminin yol almasına uygun bir rüzgar ile onları akıtıp götürürse. Burada ufak bir parantez açmamız yerinde olur. Dikkat ederseniz, Hatta izâ kuntum fil fulk, Siz, Gemide olduğunuz zaman diye ikinci şahsa hitap ediliyor. Ondan sonra nihayet o gemiler onları güzel bir rüzgarla akıp götürdüğü zaman diye üçüncü şahıstan bahsediliyor. Bahis konusu aynı kimselerdir. Buna Kur'an-ı Kerim'de ki Arap Edebiyatı'nda da çok görülmüş ve yapılan işlenen bir yani uygulanan bir sanattır. İltifat sanatı deniliyor. En güzel örneklerinden birisi de yine Kur'an-ı Kerim'de çok örnekleri var. Hepimizin bildiği Fatiha suresindeyiz. Fatiha suresindedir. Ne diyoruz? Gayipten önce üçüncü şahıs olarak bahsediyoruz. Değil mi? Hand alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? Sana ibadet ederiz. Yalnız sana ibadet ederiz. Üçüncü şahstan geçtik, ikinci şahsa Şahıs aynı, muhatap aynı. Kendisinden bahsedilen zat ikisinde de Cenab-Allah. Üçüncü şahıs olarak da Cenab-Allah'tan bahsediliyor, ikinci şahıs olarak hitap ederken de Cenab-Allah'tan bahsediliyor. Yani gayip olarak da ondan bahsediliyor. Muhatap olarak da ondan bahsediliyor. İşte buna ne deniyor? Arapçada ilk ifat sanatı deniliyor. Türkçede nedense Allah'ın bozukluğu kabul ediliyor. Öyle aynı kişiden bahsediyorsan bir ozan biri kullanacaksın bir ozan biri Olmaz. Bu da Türk dilinin bir özelliğidir. Ama Arapçada bu bir şeydir. Edebi bir güzelliktir. Niçin? Muhatabın dikkatini hitama daha güzel çekmek içindir. Birden okuyucu, veya dinleyici ne yap? A, burada e, efendime söyleyeyim benden bahsediyor, bana hitap ediyor. Bu sefer başkasında ne oldu falan diye dikkatini tazelemesi için daha e, önemli bir, daha yerinde bir anlatım unsurudur. Dolayısıyla bunu bilerek e, ayet-i takip edelim. Ve onlar diyor bu geminin seyretmesine, bu şekilde yol almasına da sevinmişlerken sevinmekteyken ansızın caat ha rihun asif öncesi güzel bir rüzgardı rihun tayyibe diyor tamam mı bir rihun tayyibe hoş ve güzel yani geminin akmasına yol almasına gayet müsait elverişli ne öyle gemiyi ve denizi çalkalayacak kadar şiddetli Yürümesini engelleyecek kadar şiddetli ne de yürümesine imkan vermeyecek kadar yavaş. Gayet mutedil. Gemi için elverişli. Geminin yol, yol alması için gerekli bir şekilde. Hava dalgaları esasında olmasaydı muhtemelen yani yanlış bilmiyorsam şu motorlu gemiler de işleyemeyecekti. Veya zorlanarak işleyecekti. Fiziksel olarak çünkü rüzgarın Hava dalgasının atmosfer hareketlerinin gemilerin hareketine her zaman etkisi ve katkısı oluyor. Hatta bazen bir bakıyorsunuz normal bir yere uçaktan seyahatinizde bir 10 dakika, bir saat uçağın veya mesafenin uzunluğuna göre erken varıldı ise ne? İzahı ne? Tamamıyla rüzgarın önden veya arkadan geç de olabilir. Rüzgarın veya şey derken atmosferde giderken. Ve tamamıyla oradaki hava şartlarıyla alakalı. Hava şartları bunu etkileyebiliyor. Bu bakımdan e, Cenab-ı Allah'ın denizi, deniz nimetini, efendim, bunun için ilgili kanunları toptan düşündüğümüz zaman bunlar gerçekten fevkalade nimetler. Büyük rahmetler bunlar. Ve insan bunların farkına varması isteniyor. Cenab-ı Allah bu örnekle bunu anlatıyor. Diyor ki nimetlerimizin farkına varın. İlla başınıza her zaman bir, bir ölüm tehlikesini atlatmanız gerekiyor diyor kendinize gelmeniz için. Bir mesajı da bu. Ve bu şekilde diyor şiddetli bir rüzgar eser. Tam tatlı tatlı giderken aniden bir fırtına çıkar. Bunun neticesinde Ve dalga onlara her taraftan hücum eder. Büyük dalgalar, onların üzerine her taraftan hücum eder ve zannu'u ennhum uhi ve etraflarının kuşatıldığına inanırlar. Buradaki zanne fiili zannetmek, Arapçada bu gibi hallerde zannefili yakin manası kullanıyor ve Allah'lar çünkü her taraftan dalga geliyor. Ne ne düşünecekler? Evet, tehlike bizi dört bir yandan sardı tehlikenin kendilerini dört bir yandan sandığına artık kesin inanırlar. İşte o inançlarının neticesinde ne yaparlar? Artık küfrün o fıtratı örten perdeleri tek tek bu tehlike karşısında yırtılmıştır. Ne çıkmıştır? O zaman "Deavallah muhlisin lehu'd-din" dinlerini her zaman yapmaları gereken şekilde Yapmadıkları bir şekilde o halde ne yaparlar? Allah'a halis kıvarlar ve bu ihlas ve samimiyet halleriyle Allah'a dua ederler. Ne derler? Leynen ceytena min hazihi lenekunanna min eşşakirin derler. Ande diyoruz ya Rabbi. Eğer bizi sen şu musibetten şu büyük tehlikeden denizde boğulmak gemimizin batması tehlikesinden kurtaracak olursan hiç şüphesiz şükredenlerden olacağız diye Allah'a yalvarır, yakarırlar. Bu hususta gerçekten çoğu kimseye e, benzeri haller olur. Bir ara yani bir İslam mühtedi. İslam'a uyarak hidayet eder. Hala yaşıyor. Ee, Yusuf İslam diye kendisini üstü olduktan sonra adlandıran benzeri bir hadis anlatıyor. Diyor ki Amerika'ya gitmiştim. Okyanusta yüzdüm. Derken diyor bir dalgayla alabildiğine uzaklaştım diyor. O esnada diyor içimden dua etmek geldi. Ve dedim ki Ya Rabbi eğer beni buradan kurtarırsam bu tehlikeden istediğin gibi bir kul olacağım. Diyor. Kendi kendime bu şekilde şey ettim. Ansızın diyor kendimi kıyıda buldum. Fakat sonradan diyor zamanla bunu unuttum diyor. sözü bu da unuttum diyor. Ne zaman ki hastalandım uzunca anlatıyor. Hastalandım. İşte e, Afganistan'a o zamanlar gitmiş kardeşim bana getirdiği bir Kur'an tercümesi getirdi. Okuyunca diyor verdiğim söz o hasta halinde tekrar o söz hatırıma geldi ve dedim ki benim kendisine senin istediğin gibi birisi olacağım diye söz verdiğim Allah bu iyiymiştir. Bu kitabı okuduktan sonra anladım, söz hatırıma geldi diyor. Ve e, o sözün bereketiyle anlamında Müslüman oldu diyor. Şimdi bu söze Cenab-ı Allah'ın samimi olarak bağlı kalınmasını elbette, bağlı kalınmasını istiyor. Onu hatırlatıyor. Aslında benzeri bir sözü biz bu felaketlere uğramadan önce, dünyaya gelmeden önce, Ruhlar aleminde zaten vermişiz. Geriye bizim bu söze sadakatimiz kalıyor. Fakat Cenab-ı Allah bazen bu gibi hallerle, çeşitli şekillerde, çeşitli sarsıcı olaylarla, kendisine getiren insanı olaylarla sözlerini hatırlatıyor. Bizi kurtaracak olursan diyor bu halden, bu bizi kuşatmış olan halden, kurtaracak olursan şükredenlerden olacağız. Ama bu <gülüyor> فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ Onları kurtarınca اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ Bakarsın ki yine yeryüzünde haksız yere baş kaldırırlar, hadlerini aşarlar, azgınlık ederler. Sözlerinde durmuyorlar. Burada önemli bir incelik var. İslam alimlerinin, müfessirlerin dikkat çektiği derler ki kişi gerçekten ihlas ile Allahü Teala'ya dua ederse o çaresizlik halinde veya ki kafirin duası olsa Allahü Teala onu kabul eder niçin? Çünkü o esnada tam bir ihlasla Allah'a dua etmiştir diyor. Daha önceden kafir olsa dahi onu kurtarır diyor duasını kabul eder. Ama diyor karaya onları kurtarınca diyor kurtarım da karaya doğru ulaşınca izahum yabğûna fi'l ardı biğayrıl hak şimdi bütün insanlara sesleniyor niçin çünkü mümini ile kâfiri ile esas itibarıyla her insanda bir haddi aşan taraf var ama burada özel olarak kafirlerin haddi aşması her ne kadar bütün insanlara hitap ediliyorsa da özel olarak Kafirlerin küfür ve isyan ile hadlerini aşmalarından ve böyle hallerde verdikleri sözlerinde durmayışlarından bahisle onlara şöyle hitap ediliyor. Ya eyyuhennas, ey insanlar, innemâ bagyukum ala entüsün. Sizin haddi aşmanız kendi aleyhinizedir. Bunun bize bir zararı olmaz. Yani sözünde dursanız faydası olmaz. Faydası size. Bize faydası olmaz. Faydasını siz görürsünüz. Niye kendinize bu şekilde zarar veriyorsunuz diyor. Yani. Niye faydanıza verdiğiniz sözde sebat göstermiyorsunuz. Bu sizin nedir? Bunu yapın diyor Cenab-ı Allah. Bunu yapın. Kaldı ki bu haddi aşarken elinize ne geçiyor? Meta'l hayati dünya diyor. <gülüyor> elinize geçecek olan dünya hayatının metağından başka bir şey değildir. Haddi açsanız, Allah'a baş kaldırsanız bu yolla elinize bir şeyler geçtiğini farz etseniz bile elinize geçecek olan dünya hayatında, geçici bu dünya hayatının geçici bir faydasından ibarettir. Sonra ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ Tâverim. Sonra yine bize döneceksiniz ve biz size dünyadayken yaptıklarınızı haber vereceğiz. Siz belki unutacaksınız. Belki hatırlamak istemeyeceksiniz. Belki hatırlansın da istemiyor. Ama biz size neler yaptığınızı tek tek bildireceğiz. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah kulu azap edeceği vakit bile delilsiz, belgesiz, şahitsiz, azap etmez. Orada herkes, herkes Günahını görecek ve kabullenecek ve öyle azap edilecek. İnkar edecek kafir ama eller ve ayaklar konuşturulacak. Aleyhlerine şahitlik edecekler. Ve böylelikle inkara mecal kalmayacak. Hani meta'l hayatı dünya dedi ya, bir de bu 24. ayet-i kerimede ondan sonra dünya hayatının metaanın ne kadar geçici ve zeval bulucu olduğu bir örnekle anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'in örnekleri, temsilleri, örnekle anlatımları her bakımdan etkileyici ve güzeldir. Hafızada da kalıyor, az önceki örnek basit bir örnek. Gerçekten unutulacak bir örnek değil. İnsan Allah'a karşı şükrü unutacağı zaman veya unutacak olursa bu örneği hatırlarsa kendisine gelir. Kendisine gelir. Benim üzerimde Allah'ın nimetleri o kadar çok ki. Hangi birisini ama gerçekten de insan çok nankördür ve çok gafildir. Bakın dünya hayatının misalini bu kadar güzel veya çok harika, çarpıcı bir şekilde nasıl anlatıyor. Biliyorsunuz, benzetme ve misal vakayla birebir ne kadar örtüşürse o kadar edebi olur ve o kadar etkileyici olur. Dolayısıyla okuyacağımız, göreceğimiz bu misalin Ana çizgileri dışında bütün teferruatıyla, hayatla ve dünyanın geçiciliğiyle ne kadar örtüşeceğini anlatmak gerçekten benim için zordur. Ama ana çizgileriyle kavramaya çalışacağız. İnneme meselül hayati dünya Dünya hayatının misali ancak şunun gibidir. Yemesli maen pardon kemae enzalnahu min gökten semadan indirdiğimiz suya benzer dünya hayatı. Fehtalata bihi nabatul ortu O suya yerin bitkisi karışır. Yani su o yerin bitirdikleri, yerden biten her şeyler Yoncasından ağacına kadar. Çeşit çeşit ağaç. Hayatta da o kadar çok çeşitli olaylar, çeşitli hadiseler e, ve hayatı etkileyen çoluk, çocuk, nimet, külfet, il, tatlı, acı, hoş, güzel, her bir şey. Bütün bunlar adeta su ve bitki örneği gibi hayatımızın içine giriyor. Yani su nasıl bitkinin içerisinde ve ondan ayrılmayacak bir şeyse, bizim hayatımızda yaşadıklarımız da, öyle suyun bitkinin içinden ayrılmaması gibi, ve suyun bitkinin içerisine girmesi gibi, ayrılmaz ve hayatımızın içine öyle giriyorlar. Fevkalade güzel ve mükemmel bir benzetme gerçekten. Ha, su nasıl gökten semadan geliyorsa, Hayatımıza karışan her bir şeyin takdiri de yine semadandır. Yani Cenab-ı Allah'tandır. Yüceler yücesi Cenab-ı Allah'ın takdiriyle. Bu benzetmede de o var. Ne karışıyor? Nebatul ard. Nebatul ardın iki türü var. Ya kaba olarak canlıların ondan istifade etmesi açısından ikiye ayrılır. Mimma ya kulun nas ve'l en'am. İnsanların yedikleri ve davarların, hayvanların yedikleri bitkilere suyun karışmasına benzer. Hayatımıza karışanların da bu şekilde farklı tipleri var. Kimisi doğrudan doğruya bizim hayatımızı güzel insanca etkiler, kimisi de ifade yerindeyse Hayvanlara benzetecek kadar bizi etkiler. allah Alem bir benzetme ciheti de bu. Hatta iza ehevetil arzu zuhrufeha ve zeyyelet. Allah-u Ekber. Nihayet diyor yer, süslerini alıp, kendisi de o süslere bürününce, ne kadar güzel bir tablo çiziyor değil mi? Kendinizi bir an için baharın bahar mevsiminin geldiği böyle bir dağın başında veya bir kırda düşünün. Bir tarlada düşünün. Bir bağda bahçede düşünün. Yavaş yavaş her şey güzelleşiyor. Şu kış mevsiminin getirdiği ben söyleyeyim örtülükten veya cansız Yerin cansızlığından aniden canlanıp her tarafın pırıl pırıl olduğunu bir düşün. İşte ayet-i kerime onu anlatıyor. Ve zanne ehluha Ve o arazilerin sahipleri de artık biz bunun mahsullerini devşirebilecek hale de geldik. Ekinlerimizi toplayabiliriz. Evet e söyleyeyim meyvelerimizi, mahsullerimizi devşirebiliriz diye zannettikleri bir zamanda. Ata amrına leylen aynha. O da emrimiz gece veya gündüz gelir. Fecal ne hasiden biz orayı tamamıyla biçilmiş, devşirilmiş kılarız. Kalem sanki dün yokmuş gibi yaparız. İşte dünya hayatı da böyledir. Gerçekten de bir bakarsınız tarla Kur'an-ı Kerim'in de tasvir ettiği gibi yu'cubu zürra ekinler bir gördüğünüz zaman tarlasında çok hoşuna gider insan. Yani ayrı bir güzelliği var. Ekin olsun meyve olsun ağacında veya ekin yerinde böyle bir baktığını seyrettiğiniz zaman hele böyle buğdayları o güzel böyle buğday olsun arpa olsun fark etmez hafif bir rüzgarda bir salınmaları vardır ki gerçekten seyretmeye doyum olmuyor. Çok çok güzel. Mutlaka seyredenleriniz vardır. En azından filmlerde şurada burada görmüşsünüz. Çok güzel oluyor. Olgunlaştıktan sonra başakların böyle bir yan yatmaları vardır. Onun bile insan hoşuna giden güzel bir tarafı vardır. Çok güzel şeyler. O zaman diyor Emrimiz oraya geliverir, gündüz veya gece sanki dün yokmuş gibi biçilmiş olur. Az önce bahsettiğimiz tarlata sürüden hemen sonra bir bakarsınız biçtiği zaman geriye ot kalır, çöp kalır, saman kalır. Önceki güzellikten gerçekten eser kalmaz. Ha i̇şte hayat da budur Hayatı böyle görün, ona göre bu kısacık buna benzeyen hayatı nasıl ebedi nimete tahvil edebileceğinizin hesabını, kitabını, planını, programını yapın diyor. Kur'an-ı Kerim'in gerçekten en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de, Sürekli olarak okuyucusunu ahiret hayatıyla meşgul etmesi, ahirete dikkat çekerek dünya hayatını muntazam bir şekilde o ahiretin sahibinin ve dünyanın sahibinin istediği şekilde dünya hayatını düzenlemesi gerektiğine dikkat çekmesi. Yani kopuk değil dünya ve ahiret ama dünya gaye değil. Kur'an-ı Kerim bunu hissettiriyor. Dünya her şeyin bitmesi de değil, her şey de değil. Ve işte dünya adeta ahirette mahsulün kaldırılacağı, mahsulün kaldırılacağı bir tarla, bir hadis-i şerifte benzetildiği gibi. Neler ekeceğimize onun için dikkat edeceğiz, hesabımızı ona göre yapacağız. Cenab-ı Allah bakın ayet-i kerimeyi nasıl bitiriyor. Kezalike nüfassilul âyâti li kavmin yetefekkerû. İşte biz bu şekilde ayetleri iyiden iyiye düşünecek bir topluluğa böylece açıklarız. Bu gibi örnekleri üzerinde tefekkür etmeden okuyup geçmek ayetin maksadına ve muhtevasına aykırıdır. Düşüneceğiz ve ibret alacağız. Benim hayatımda şu geçici olan dünya metaı, şu tarlanın süsünü edinmesi gibi bir mevsimlik Devam edecek bu şey benim hayatımda bu kadar kısacık bir mevsim gibi. Ve her birimiz bu şekilde bir mevsimi, bir bahar mevsimini ve onun biçilip ekinlerinin ve mahsullerinin biçilip devşirilmesini her birimiz senede bir defa yaşıyor. Aklımızın erdiği zamandan itibaren her birimiz onlarca defa yaşadık. Bu onlarca yaşadığımız vaka tefekkür neticesinde bizim hayatımızda her bir olay, her bir yıl şahit olduğumuz bu hadise, her bir yıl bizde bir iki ibret bıraksa ömrümüz gerçekten çok zengin ibretlerle dolar. Tefekkür budur, itibar budur, ibret almak budur. Dünya hayatı geçici fakat ebediymiş gibi ben yine sarılıyorum ona. Ve biliyorum geçici olduğunu. E ben tefekkür etmiyorum demektir. İbret almıyorum demektir. Ne zaman tefekkür etmiş olurum? Dünya hayatını hak etmediği kadar bağlanıyorsam ve bunu geri çekiyorsam bu ayeti ve benzerlerini okuduğum zaman o zaman tefekkür etmiş olurum. İslam'da hayata, amele yansımayan ne akidenin ne düşünmenin kıymeti yoktur. Akide dediğin hayatta canlanacak, hayatı canlandıracak. Tefekkür dediğin hayatında müşahhas bir hal alacak. Tefekkür olur, Yoksa bir zihin lüksü olur. Bir kafa konforu olur. Bizim bunlara ihtiyacımız yok veya bunların bizim için kıymeti yok. Çok güzel düşünceler üretiyorsun. Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Çok güzel konuşup da dini uygulamayanlar için يَكُولُونَ قَوْلَ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَيَمْرُقُونَ dini الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّحْمُ مِنَ İnsanların hayırlıları, yaratılmışların en hayırlıları gibi konuşurlar. Ama okul, hedefini delip çıkıp gitmesi gibi dinden öyle çıkıp giderler. Ne anladın bu güzel sözler? Öyle olmaz. Konuşacaksan hayatında semeresi olacak. İnanacaksan hayatında göstergesi olacak. Tefekkür edeceksen bu tefekkürünün semeresi görünecek. Hayatına yansıyacak. Yoksa dediğim gibi zihin konforu yani bırakın bunu Avrupa felsefesiyle zaten yapmış yaptığı kadar. Bizim Müslüman olarak buna ihtiyacımız yok. Çok güzel sözler ederler. Çok kimse. Müslümanlara da bu bulaştı bu hastalık. Çok güzel konuşuruz. Fakat çok kötü amel ederim. Bu ne perhiz, bu ne ya, olmaz öyle bir şey. Güzel konuşan güzel iş yapacaktır efendim. Bu onun yükümlülüğüdür. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? "Ateamurunun nasa ve kensouna anfusekum ve kitap" diyor. İnsanlara iyiliği emrederken kendinizi kitabı da okurup durduğunuz halde nasıl unutursunuz? Unutur musunuz diyor. Çıkışıyor Cenab-ı Allah. Böyle şey olmaz diyor. On söylüyorsan, güzel söz, hiç olmazsa biri de görünsün. İkisi görünsün. On söz söylüyorsun, hiçbirisinin etkisi sende görülmüyor. Olmaz. Olmaz. Her yıl Asretin Hoca Hoca da anlatılır ya işte, Öğüt veriyormuş evladına. Oğlum yalan söyleme. Tam bu da alacaklısı kapıyı çalmış. Ben evde yokum deyin diyor. E baba ne oldu? Bu, bu çelişkidir olmaz böyle bir şey. Küçük çocuk bile senin bu yaptığına güler. Olmaz böyle bir şey. Onun için dediğim gibi on tane doğru söz söylüyorsak veya nasihat ediyorsak hiç olmasa birini ikisini biz hayatımıza geçirelim. Başka bir on tane söylediğimiz zaman onlardan da iki tane geçirsek hayatımızdaki doğrulukların doğruların sayısı artar böylelikle. Böylelikle. İşte dünya hayatı buyken ahiret hayatı nedir? Kısacık. vallahu yed'u ila darisselam <Sessizlik> Dünya hayatı böyle geçici bu haldeyken, Allah ise esenlik yurduna, orada meleklerin cennetliklere, cennetliklerin birbirlerine ve cenab-Allah'ın onlara selam vererek birbirlerine esenlik diledikleri esenlik yurduna davet ediyor. Öyle bir yurt ki, taheyetu fiha selam diyor. Oradaki selamlamaları, esenlik dilekleri selam demektir. Melekler ne diyecek? Selamun aleykum diyecek. Tıp tıp değil mi? Selam sizlere. Ne hoş oldunuz, ne hoşsunuz. Bu güzel yurdun akıbeti ne güzeldir diyecekler. Cenab-ı Allah da cennetliklere selam diye seslenir. Ve Esselam Cenab-ı Allah'ın Esma-i bir isimdir. İşte Allah böyle bir yurda davet ediyor. Her türlü kötülüğün uzağında, her türlü güzelliğin, rahatın, huzurun, mükemmelliğin, kısacası hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hatırından geçirmediği, müstesna nimetlerin, ve hepsinin fevkinde olmak üzere, Ruyetullah gibi büyük bir nimetin bulunduğu bir yurda davet ediyor Cenab-ı Allah. Ey dünyadakiler, nereye davet edildiğinizi bilin diyor. O davet edildiğiniz yere girebilmek için birbirinizle canatarcasına yarışın diyor. Allah buna davet ediyor. Böyle dünyanın süsüne püsüne aldanarak Allah'ın şeriatından uzak bir hayata değil dünyanın kıymetini değerini gerçek hacminde tutarak olması gereken yerde tutarak dünyayı ahiret için bir merdiven, bir asansör veya efendim artık ne derseniz deyiniz kabul ederek öyle değerlendirin diyor. Dünya o zaman işe yarar. O zaman sizin için tasavvur olmayacak kadar büyük çapta karlı bir yatırım olur. Kısacık bir hayatınızı sonsuz nimetlerin yer alacağı ebedi bir hayata dönüştüreceksiniz. Veya değerlendiremeyecekseniz maazallah ebedi bir azaba dönüşecektir. Hem de ne biçim bir azap. Cennet nimetleri ne kadar hayalin tasavvurun fevkindeyse... Cehennem azabı da tasavvurun o kadar ötesindedir. Onun için ve yahdi men yesha ila mustaqim. Ona davet ediyor ve Cenab-ı Allah dilediğini de dosdoğru yola iletiyor. Siz talep ederseniz Allahü Teala bu talebi sizden esirgemeyeceğini beyan ediyor. fa amaman aamana fa amaman la nasudu wattaqa bil husna bu şekilde diyor husna'yı tasdik eden nasudu ya subhanallah fa amaman bakile ustane ve kaza bil husna fa sa yusir fa ha Hatırlayamadık. Veley suresi de bizim bildiği ezber şey şu anda hatırımıza gelmedi. Ama ittika eden, itika eden, infakını yapan, iman eden de Allahü Teala o yolu kolaylaştırır. Talebin, isteğin bizden başlaması lazım. Buna dikkat edin. Allahü Teala da o zaman kolay olan, esasen kolay olan bu yolu ne yapacaktır? Bize kolaylaştıracaktır. Evet Cenab-ı Allah sıratü'l müstakimi hakkıyla gören, hakkıyla yaşayan kullarından eylesin. Bunun neticesinde de Allah'ın davet ettiği Daru's-selama davete icabet eden ve bu icabetin neticesinde de hanım orada ağırlanan kullarından eylesin inşallah. Evet.